Eski katedralin içerisinde yüzyıllardır nefretten doğan öfke şiddetle saçılan dehşet kanla beslenen kaosa hakimdi. Katedral denildiğinde akla gelen şey yasaklanmış bilinmez dinlerin kanlı törenleri, kaçırılan insanlar, onlara uygulanan işkencelerdi. Tamamen terk edilmiş yapının yakınlarına kimse yaklaşmasa da Kaybolan pek çok yolcu, köylerden kaçırıldığı iddia edilen birçok insan biliniyordu. Çevredeki yakın ahali bu katedralin çok çok uzaklarından geçmeyi tercih ederlerken, geceleri bu taş binadan yayılan çığlıklar etrafını saran ormana ulaşır ve duyan herkesin kanını dondururdu. Rivayete göre bu katedralin yakınından hayvanlar dahi geçmezmiş. Katedrale yaklaşan adam özellikle geceyi seçmişti. Katedral daha önce pek çok masum insanı içine kabul etmişti. Ama hiçbirinin dışarı çıkmasına izin verdiği görülmemişti. Gri, Uzun saçları gece rüzgarında savrulan adam sakin adımlarla avluda yürüyor, kapıya yaklaşıyordu. Pelerini rüzgarda dans ederken sert tabanlı botları mermer taş döşeliyordu, dövüyordu. Güçlü fiziği cüssesinin heybetini yansıtıyordu. Boz renkli, uzun kapşonlu pelerini başından ayak uçlarına kadar tüm vücudunu örtüyordu. Bulutların örtüsünden taşan ay ışıkları Adamın gölgesini yere desenliyordu Adam kendisinden fazlasıyla emin Güçlü adımlarla katedralin girişindeki merdivenleri açtı Ana binanın kapısının tokmağına elini uzattığında Arkadan vuran ay ışığının yarattığı uzamış gölgesi çift kanatlı Hantal kapıya düşmüştü bile Genç adam kapıyı açmadan önce kısacık bir süre bekledi. Sonra kasılan elinde şişen damarlar gölgelendi. Adam tüm gücüyle ittiğinde kapı isyan edercesine gıcırdadı. Adeta misafiri içeri girmemesi ölmemesi için uyarıyordu. Fakat eğer adamın yüzündeki kendinden emin gülümsemeyi görseydi, herhalde bu kez korku ile inlerdi. Adam içeri doğru ilerledi. Zifiri karanlığa adımını attığında devasa salonu dolduran gece iblislerini gördü. Gece iblisleri iğrenç tıslamalarla sesler çıkarıyor, çılgınca dans ediyordu. Destek sütunların üstünde yükselen, kubbeli salonun ortasına konmuş dört adet dev kandil kazanında yanan ateşlerin çevresinde hoplayıp duruyorlardı. Ateşlerden yayılan ışıklar salonu turuncuya boyuyordu. Etraflarında çılgınca koşturup, hoşuyla dans eden iblislerin devinimin alevlerde yarattığı hareketler bir yana, Gulyabanilerin perdelemesiyle de duvarlarda çirkin gölgeler biçimlenmişti. Tiksinti doğuran iğrenç ayinleri içinde kendilerini kaybetmişlerdi. Salondaki yanan ateş kandillerinin tam ortasında iki mermer sunak ve üzerinde parçalanmış, tanınmaz hale gelmiş iki ceset göze çarpıyordu. Bunlar kurban edilmek üzere getirilmiş bir köylü kızı ya da ıssız ormanın ortasından geçen toprak yolu kullanmış bahtsız bir yolcu olabilirdi. Gece iblislerinin çığdıkları salonu inletiyordu. Küçük sivri kulakları, çıplak tenleri, insandan bozma vücutları, Titrek kuyruklarıyla çirkinliğin timsali olan tiplerdi bunlar. Sivril işlerini arada sunaktaki bedenlere gömüp çıkarıyorlardı. Bazılarıysa birbirleri arasında tepişiyordu. Bir an için havada tuhaf bir akım hissedildi. İblisleri susturan, durduran bu garip enerji adeta alevleri dondurmuştu. Saliseler içinde her şey tekrar normale dönüp gece iblisleri törenlerine devam ederken kandil ışıklarının rengi de turuncudan mora değişmişti. Parlak moralevlerin büyülü olduğu belli olan ışıkları gece iblislerini çok daha ürkütücü kılıyordu. Gece iblisleri cesetten et parçaları kopartırken keyifle çığlıklar atıyorlardı. Katedraldeki çirkinlik dolu ritüelin bu aşaması başladığında, mahlukatların içindeki kasvetli çarpık gevesler de artmış, daha da coşmuşlardı. Gırıyı saçlı adam bu iblisleri seyrediyordu. Yaratıkların gelenden haberleri yoktu. Tüm bu çirkin yaratıkların hepsi aslında meczuplardı. Karanlıkların şevkine, Kötülüğün çirkin zevklerine, tuhaf tanrıların anlaşılmaz buyruklarına, kaf kafalarında yarattıkları putların kulaklarına fısıldadıkların düşündükleri acı kaymış insanlardı. Bu insanlar başlarda bu garip törenlerde eğlence aramışlardı. Zaman geçtikçe bu törenlere bağımlı hale gelmişler. Nihayetinde de benliklerini tamamen yitirmiş, sapkınlaşmışlardı. Artık yarattıkları çirkin dünyalarını bu katadrele sığdırmış, klanlaşmışlardı. Orta çağın esrarengiz, karanlıklar içindeki teknolojiden uzak hayatta bu barbarlık dolu işkenceyle beslenen sapıklıkları yaşamak kolaydı. Gri uzun saçlı adamı fark ettiklerinde iblislerin çığdıkları da dansları da bıçak gibi kesildi. Tören durmuştu. Karanlık salona çok ürkütücü bir sessizlik çöktü. Mor ışığın altında, kel kafalı, çıplak buruşuk denli, iğrenç iblisler merakla kapıya bakıyorlardı. Gece iblisleri daha önce hiç bu kadar kendinden emin bir av görmemişlerdi. Karşılarına çıkan tüm insanlar çığlıklarla kaçmaya çalışırlardı. En büyük ve güçlü gözükenleri bile karşılarında küçük çocuklar gibi ağlardı. İblislere karşı bu kadar sakin olmak bir yana, insanlar iblislerin gözlerine bakamazlardı bile. Hele salonu dolduran kırptan fazla ucubeyle karşı karşıyayken. Gece bisleri, törenlerini durdurmuşlardı. Kutsal zamanın kesilmesinden dolayı son derece sinirli oldukları belliydi. Öte yandan dehşet dolu böylesi bir salona sakince girip kendilerine bakan adam onları şaşırttığı gibi korkutmuştu da. Kırktan fazla iblis tıslayıp, garip sesler çıkarırken salon girişindeki iri adama bakıyorlardı. Katedralin diğer odalarından çıkıp gelen, koridorlardan yaklaşan, merdivenlerdeninden birçok yeni iblis de diğerlerine katılmıştı. İblisler merak içindeydi. Çift kanatlı katedral giriş kapısının önünde duran adam, Elini uzun pelerinin kopçasına uzattı. Büyük kancayı çözdü ve pelerin olanca ağırlığıyla süzülerek yere düştü. Pelerinsiz kalan adamın üzerinde normal kıyafetlerinden başka hiçbir şey olmadığını gördü iblisler. Ne zırh, ne kılıç, ne kalkan, ne de bir büyücü hasası. İblisleri korkutacak hiçbir şey yoktu. Sadece basit yolcu kıyafetleri vardı adamın üzerinde. Hırpalanmış, parçalanmış kıyafetler. O kadar. İblisler daha da rahatladılar. İçlerinde sırıtanlar olduğu gibi kıkırdaşmaya cesaret bulabilenler bile vardı. Hatta öndekilerin bazıları. Arkalarındaki kalabalık bir cesaret alıp birkaç adım dağıttı adama doğru. Adamsa sakin gözlerini bu mahluklara dikmişti. Mırıldanmaya başlamıştı. Gri saçlı adamın dudaklarındaki belli belirsiz hareketler hızlanırken, elleri göğüs hizasına kalktı ve iblislere doğru avuçlarını açtı. İblisler kudretli bir büyübettensiyle geri çekildiler. Adamın gözleri sıkıca kapanmıştı. Tüm hayatı boyunca yaşadıklarını düşünüyor ve hızlıca mırıldanıyordu. Başına gelenleri, gördüklerini, işittiklerini, karşılaştığı iğrençlikler, zulüm, zalimler, işkenceler Yüreksiz insanların kudret, güç, Başarı için yapabildikleri, Sevgiler, aşklar, aldatılmışlıklar, Dostlukların kurulması, Kuruş karşılığı güvenlerin yok oluşu, Mutluluklar, ailesi, karısı, kaybettiği çocukları, Esrarengiz adam bir yandan bütün bunları düşünüp aklından tüm hayatını geçirirken öte yandan da hatırladıkları hakkında mırıldanıyordu. Adamın aklından geçen eski anılar vücudunun tüm hücrelerinde muhteşem bir enerji akışı başlattı. İçine öyle bir güç doğdu ki oluşan ışık bedeninden taşıyordu. Ortaya çıkan enerji belki de adamı öldürecekti. Coşkun sel suları gibi köpürdü bu güç. Sonunda enerji, soluk mavi bir ışık olarak adamın gözlerinden, burnundan, ağzından çıktı. İblislere doğru. Adam aynı anda bağırdı. Sizi yok edeceğim. Sizlerin varlığını ortadan kaldırmak, Kökümüzü kurutmak için buradayım. Cehennem tohumları, iblislerin var olduğu bir zihin istemiyorum. Bu şekilde yaşamayacağım. O kadar muhteşem bir güç ortaya çıkmıştı ki, bütün gece iblisler parçalanarak çığlıklar içerisinde yok oldu. Etleri kavruldu. Pek çoğu üstlerine gelen mavi ışıktan kaçınmak için yararsızca yüzlerini örtmek için ellerini kaldırdılar. Önlerine diğerlerini siper ettiler. Tüm çabalar faydasızdı. Öfkeyle yaratılmış mavi ışık dalgalar halinde güruha daldı. Tüm yaratıklar parçalanarak yok olurken salon muhteşem bir şekilde aydınlandı. Katedral'in girişindeki sütunlar önce titredi. Enerji dalgasına dayanmaya çalıştı. Yıprandı, çatırdadı, sarsıldı ama sonunda durdu. Salonda tek bir yaratık kalmamıştı. Adam eğilip ne aldı. Örtündü ve kopçasını ilikledi. Hakir görürcesine salonun ortasına tükürdü ve sırtını dönüp çıkıp gitti. Katedralin derinliklerindeki yaratıklar geriye, mahşerden açılan deliklerine doğru kaçıştılar. Hiçbir yaratık esrarengiz adama karşı koymak istemiyordu. En azından bugün. Ve hiçbir yaratık cehennemde ruhsuz şekilde sonsuzluğun bitmesini beklemek istemiyordu. Bu gece... Artık yeni bir katliam yaşanmayacaktı. Bina tamamen temizlenmişti. Artık huzur hakim olacaktı bu katedrale. Gri saçlı adam bir kez daha ilaçlarını içmeyi unutana kadar